Selamünaleyküm Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu Cumanız mübarek olsun Allahu Teala Hazretleri Sizi gönlünüzce Dünya ve ahirete Haciz ve bahtiyar eylesin Mutlu eylesin Muratlarınıza nail eylesin Sevdiği kul olarak yaşayın Kusura sevdiği kul olarak varmayı nasip eylesin Bu sohbetimdeki ilk hadisleri Mücahitlerle ilgili olacak ama Önce her zaman olduğu gibi Hadis sohbetini nereden yaptığımı yine belirteyim. Bu e, Almanya'nın ortasında, efendim Düsseldorf şehrine yakın, Wuppertal diye bir şehir var. Oradan gene konuşmamı yapıyorum. Efendim e, maşallah e, hafta arasında yaptığım ziyaretlerde bakıyorum. Almanya'nın hangi küçücük e, köyüne kasabasına gitsem bile, böyle bir başörtülü efendim Müslüman mütedeyim Türk aileyle hatta arabayla giderken yolda böyle gözümüze çarpıyor, karşılaşıyoruz. Yani ummadığınız dağ başındaki bir kasabada bile bakıyorsunuz iki tane cami var. Bunlar müjdeli haberler. Yani Almanya'da çalışan kardeşlerimiz demek ki ibadetlerine, bağlılıklarını devam ettirmişler bir kısmı. Camiler yapmışlar. Almanya'nın her yerine dağılmışlar Bayağı bir hatırı sayılır ilgin tutuyor. Allah efendim e, kendilerini İslam'da daim eylesin. yaptıkları hayırları kabul eylesin diye dua ediyorum. Bunları gördükçe seviniyorum. Tabi bize de buralarda büyük hizmetler düşüyor. İnşallah o hizmetleri de yapmayı Allah bizlere nasip eylesin. Efşat, efendim eğitim, öğretim hizmetleri yapmayı nasip eylesin. E, Buhari ve Müslüm'den rivayet edilmiş bir hadisi şerifle e, sohbetime başlamak istiyorum. Mübarek metnini okuyalım. Meselü mücahidü fi vallahu ve cennete ev yurjihu Bu hadis-i cihatla ilgili. ...cihad eden kimseye mücahit deniliyor... Mücahidle ilgili... ...bir hadis-i şerif... ...biliyorsunuz mücahit demek... ...Allah yolunda cihat yapan kimse demektir... ...tabii cihat... ...savaşan... ...savaş yapan kimse... ...demekten daha geniş bir anlam taşıyor... ...cihat savaştan daha geniş... ...savaşmaya kıtal deniliyor Arapçada... ...melhame deniliyor... ...harp deniliyor... ...muharebe deniliyor... Cihat yani savaşın dışındaki başka e, İslami çalışmalara da Efendim ter döküp gayret sarf edip koşuşturmalara da verilen bir isim daha geniş kapsamlı bir isim ama ilk başta Mücahit fi sebilillah deyince Efendim malını canını ortaya koyup Allah'ın dinini yaymak veya korumak veya Müslümanları Efendim e, muhafaza etmek İslamı Efendim e, korumak için e, çakçan, savaşan, uğraşan, terleken kimse demek. Şimdi buyuruyor ki peygamber sallallahu aleyhi selleme fedimiz, meselü mücavhidü bir sebilillah, kemeselü taimü kaim. Allah yolunda mücahit olan, cihad eden kimse, taim ve kaim kimse gibidir. Taim ne demek? Taum yapan, yani oruçlu tutan. Saim ne demek? Yani kıyam yapan, kalkıp namaz kılan demek. E, saim e, gündüz efendim oruç tutturur. Efendim öyle kimselere saim diyoruz. Gündüz de kılınır namaz. Fakat asıl önemli olanı, e, faz namazları zaten herkes kılacak. Asıl önemli olanı, geceliğin herkes uyurken efendim e, kalkıp teheccüd namazına herkes uyku dayayken Cenab-ı Mevla'nın divanına durup ayakta el divan bağlayıp uzun uzun rekatlarla böyle güzel güzel efendim e, namaz kılan kimse için daha ziyade kullanılır. E, böyle gece namazı sılmaya da, bir namaz kılmaya da efendim kıyam Leyl ismi verilir. Es-sa-i mül-kaim denilince e, bunu daha ziyade gündüz oruç tutup harz vazifeleri sabah, öğlen, ikindi, akşam yaslı namazlarını kıldıktan sonra Geceliğinde uykusundan fedakarlık yapıp namaz kılan kimse diye anlamak uygun Yani gündüzleri oruçlu, geceleri de münasit miktarlarda efendim uykusundan fedakarlık yapıp teheccüd namazları kılan kimse demek. Yani Allah yolunda cihad eden kimse gündüz oruç tutup sevap kazanan, efendim farz olmadığı halde sevap diye. Gece uykusunu bırakıp göz yaşlarıyla güzel güzel teheccüd namazları kılıp namaza kalkıp yapıp, ibadet eden kimsenin sevabını alır mücahit kimse. Ama araya bir cümleyi da yani tira arasında bir cümle e, eklemiş oluyor Efendimiz. Buyuruyor ki, ''Vallahu a'lamu bimen yücahidu fi sevidi'' Kendi yolunda kim cihad ediyor, kim etmiyor. Kimin cihadı makbul bir cihattır, kim hakiki mücahiddir, kim öyle görünür diyor halde havaya çalışmıştır. Hakiki mücahidi Allah bilir diye araya o cümleyi ekliyor. Yani Allah yolunda cihad eden, geceleri sabahlara kadar namaz kılan, gündüzleri akşamlara kadar oruç tutan kimse gibi sevaplar ama ama e, böyle kimsenin, kimin böyle kimse olduğunu, kimin mücahit olduğunu Allah bilir diyor. Doğrudur. Tabii efendim insan e, bir ibadeti yapıyor. Biz ona dış görünüşüne bakıyoruz, ibadet ediyor. Oruç tutuyor, namaz kılıyor, zekat veriyor. Hacı gelmiş. Biz burasını biliriz ama ee, içini Allah bilir. Kalbini Allah bilir. Niyetini Allah bilir. O ibadeti nasıl yaptığını, niyetle yaptığını, hangi duygularla yaptığını Allah bilir. Yani e, içindeki duygularından dolayı, niyetinden dolayı sevap kazanabilir veya sevabı kaybedebilir veya günaha girebilir. Yani as asıl olan içidir, kafasıdır, niyetidir, kalbidir. Ni efendim kalbinde beslediği fikirlerdir. O fikirlerden dolayı şimdi namaz oruç, zekat, hac ibadet makbul olur veya batıl olur, boş olur, hava olur, hebaen mensura olabilir. Onun için Allah bilir. Yani hangi ibadeti Allah kabul etmiş, hangisini kabul etmemiş, onu Allah bilir diyor e, Efendimiz. Bir tabi boynu vücut ürpererek, efendim, titreyerek, eyvah diyerek aman bizim durumumuz böyle olmasın diye Cenab-ı Mevla'ya iltira ederek Rabbimiz Bizim ibadetlerimizi kabul etsin, sizin ibadetlerimizi kabul etsin, sizin ibadetlerinizi kabul etsin. Böyle amel kabul olmayan reddedilen, yapanın suratına çarpılan efendim sevimsiz efendim kimse durumunda, böyle ibadet etme durumunda olmaktan, ya, bizleri korusun, bu durumda olanları da kurtarsın diye dua ederiz. Demek ki cihat çok önemli, çok sevaplı. Tabii muhtelam kardeşlerim. İslam'da ruhbanlık yoktur diye bir söz vardır. Herkes bunu kullanır, söyler. Efendim ama şeyini bilmez. Yani bunun hudutları anlamı, derinliği nedir bilmez. İslam'da ruhbanlık yoktur. Yani bir ruhban sınıfı yoktur. Bir rahipler sınıfı yoktur. Yani bütün Müslümanlar ruhbandır. Hepsi İslam için çalışacak. Yani belli kimseler görevli onlar çalışacak ve ötekiler dur duracak değil demektir bu. İslam'da ruhbanlık yoktur demek. Bir bakıma bütün Müslümanlar... Allah yolunda İslam için çalışacaklar demektir. Tabii bir manası da efendim eski kavimlerden bazıları Allah'a güzel ibadet edeceğim diye cemiyeti terk etmişler, cemiyetteki görevleri terk etmişler. Toplumda yaşat, tebliğ, eğitim, öğretim efendim vazifelerini bırakmışlar, nasihat vazifelerini bırakmışlar. Daha başlarına mağaralara çekilip Efendim, cemiyetten kaçarak gece gündüz ibadet ederek sevap toplamaya çalışmışlar. Ee, Allah'tan korktukları için zaten rahi, rahibe yerhadı, e, ruhban yani rahip kelimesinin çıktığı mana, fiil, kök o korkmak manasına geliyor. Yani korktukları için Allah'tan e, takvalarından dolayı yani toplumdan kaçmışlar veya toplumda günah isteriz diye korktuklarından efendim, kenarlara çekilmişler. İslam'da böyle şey yok. İslam'da toplumun içindeyken, toplumdaki görevlerini yaparken insan iyi Müslümanlığını devam ettirecek. Ve kenara çekilip e, herkes bir tarafa dağılır kaçarsa toplum çöker ve toplumun vazifelerini yapacak insan olmadığı için toplumdaki vazifeler başkalarının eline geçer. Gayrı Müslümin eline geçer. Münafığın eline geçer. Farsık'ın facilin eline geçer. Daha fena olur. Çünkü emanetler ehline verilmelidir. Ehlinin elinde olmalıdır emaneti o işe ehil olan kimse almalıdır. Ve ehliyetle, bilgiyle, selahiyetle hakkaniyetle mükemmel bir şekilde yapmalıdır. Tabi iyiler bir kenara çekilirse aman efendim, yok efendim ben korkarım, vebal olur bilmem ne falan diye. O zaman vebalden korkmayan efendim arsız, efendim kötü insanlar e, kalır işler. Onlar da batırırlar toplumu. Onun için İslam'da toplumdan kaçmak yoktur. Toplumun içinde olup toplumu ıslah etmek, toplum vazifelerini yapmak, toplumu düzeltmeye çalışmak vardır ve toplumda yaşamak daha sevaplıdır. Daha başlarında tek başına inzivaya çekilmekten daha makuldur Ruhbanlık yoktur diye yani denildiği zaman bir de o anlaşılıyor. Ama bir taraftan da ruhban sınıfı yoktur. Efendim Herkes ruhbandır. Yani her ama İslam'a çalışacak gibi de efendim çok rahat çok kesin bir şekilde hiç şeksiz şüphesiz söyleyebiliriz. İslam'da herkes İslam için çalışacak. Yani herkes cihatla vazifelidir. Herkes Allah'ın dinine yardım etmelidir. Herkes Kur'an-ı Kerim'in hizmetinde olmalıdır. Herkes efendim İslam yayılsın diye yayılacak müesseseleri geliştirmeye gayret etmelidir. Para vermelidir. Bu müesseseleri kurmalıdır. Dini öğrenmelidir, öğretmelidir, nasihat etmelidir. Şimdi efendim bir hakikati çok zayıf bir şekilde hafif bir sesle bir cılız kimse birazcık bir söylerse toplum onu duymaz ama 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi, 100 kişi gül sesle söylerse herkes bilmeyen de bilir, sağır sultan da duyar herkes ha İslam'ın emri buymuş bu günahmış bunu yapmayalım der o halde Müslüman'a konuşmak düşüyor İslam'a anlatmak düşüyor yani yılmadan, bıkmadan efendim İslamı e, yad etmek, e, efendim öğretmek düşüyor. E, her yerde söylemek düşüyor. Herkesin söylemesi gerekiyor. Ben söyleyeceğim, siz dinleyeceksiniz, siz başkasına söyleyeceksiniz. O dinleyecek, o başkasına söyleyecek. O, o duyduğu, oğluna söyleyecek, hanımına söyleyecek, efendim ailesine, çocuğuna, komşusuna, arkadaşına söyleyecek. Tekrar tekrar söyleyecek onun o bilgiyi söylemesi gerektiği her yerde kalkıp söyleyecek çok söylendiği zaman toplumda bir herkesin bildiği mütearef herkesin bildiği bir genel hakikat haline gelecek gerçek haline gelecek e, hiç kimse bilmeyince yalan yanlış şeyler e, halkın arasında yayılıyor millet de onu İslam'mış sanıyor yani o yanlış şeyi İslam'ın kendisi sanıyor halbuki İslam'da öyle bir şey yok yani olmayan şeyi birisi söylemiş. Herkes öyle sanıyor. Mesela, yüzlere bakmak sevaptır diye harama bakıyorlar. Yüzlere bakmak sevap diye birisi söylemiş. Nereden söylemiş? Ayet yok, hadis yok. Efendim Mantığı, İslam mantığına ters. Ama çok söylendiği için herkes sırta sırta yılışa yılışa efendim, bu lafı söylüyor. Hayır, bu yanlıştır. Bunun aslı yoktur. Günahtır, ayıptır. Bilakis Kur'an-ı Kerim'de gözünü haramdan sakın Efendim ana ait olmayana bakma efendim tarzında kulun münineğe, "Gottumun efsarihin ve yahfazu furucuhum erkek müminlere şöyle gözlerine sahip olsunlar. Ah bakmasınlar. Efendim güzel de olsa yani. Efendim ve bakmasın. Hem yani kimse sanıyor ki erkekler bakarsa güne kadınlar serbest. Kadınlar da bakmayacak. kadınlarda da bakmaması lazım. Yani bunlar bilinmiyor mesela efendim bilinmediği için de işleniyor. Gerçekleri söyleyeceğiz. Dilimizle, elimizle, malımızla, mülkümüzle her türlü vasıtayla İslam'ı anlatmaya, yaymaya çalışacağız. Peygamber Efendimiz'in hayatını okuyorum. Birkaç gündür buradaki arkadaşımın kütüphanesinde bir kitaplardan, çok güzel kitaplardan boş zamanlarında okuyorum. Hiç boş durmamışlar. Bittikleri yerde ilk karşılaştıkları insana bile İslam'ı tebliğ etmişler. İslam budur, Müslüman ol demişler. İsmi Müslüman ol da selamete er, selametlik bul, dünyada ahirette selamette ol diye bunu söylemişler. Şimdi bu durmuş, kimse söylemiyor. Yanlışlar efendim nereyette? Kalp fakat, yalan, yanlış, uydurup kaydırıp şeyler efendim ortada dolaşıyor. Bir de onları İslam düşmanları kuvvetlendirmeye çalışıyorlar. Yani bu yalan yanlış yayılsın, kuvvetlensin, İslam ülkelerine bu hakim olsun, İslam ülkelerinde Müslümanlar gerçek İslam'ı bilmesinler diye onlara revaç veriyorlar. Efendim, bakıyorsunuz böyle abuk sabuk gazetelerde yıldız falı. Bugünkü falımız şöyle böyle, bu falın asıl yok, hurate, dinde yeri yok, İslam'a aykırı, akla aykırı, bizim ilericilerin ilerici gazetelerinde hepsinin yıldız falı var, yalan yanlış. Yani yıldız falı kökünden yanlış. Haram. Fala inanmak haram. Falcıya inanmak, kahine inanmak haram. E bunu söylemiyorum. Adam ilericiyim diye sana ilericiliği bırakmıyor. Efendim Müslüman tekerlen bakıyor. Yıldız falında sayfa ayırmış. 4 sayfa sporla, tekmeyle, efendim topla, yuvarlatla, efendim 5 sayfa siz doldurmuş. Efendim ilerici şey olur mu? Yazık mi? Bu milletin öğrenciye nice nice kıymetli bilgiler var. Yani o sayfaların satırlarını bile harcamamak lazım. Hakkı söylemek, hayırı söylemek lazım. O olmuyor. Demek ki hepimiz mücahid olacak. Bütün Müslümanların cihat etmek vazifesi cihat. Bütün Müslümanlara farz. İstihlası yok. Herkes eliyle, diliyle, arasıyla efendim İslam için çalışacak. Böyle çalıştığı zaman yani istersen savaş, istersen savaş olmadığı zaman başka şekillerde İslam'ı ve Müslümanları korumak, İslam'ı yaymak ve Müslümanların efendim e, menfaatlerini genişletmek tarzında olsun. Yani lehine olan şeyleri yapmak olsun. Her ne şekilde olsun çalışacak. Şimdi kim böyle yaparsa, güncüzleri akşamlara kadar oruç tutan, geceleri sabahlara kadar ibadet eden kimse kadar sevap alır ve devam ediyor efendimiz. Ve tevekkül Allahu lil mücahid fi en yetewaffa, en ye'utirahu'l cennet. Ölürse onu cennete sokacağını Allah tekefül ediyor. Yani ey kulum sen madem benim yolumda cihada çıktın, madem canını malını ortaya koydun, ölmeye de razı oldun, tamam. Eğer sen savaş olur da ölürsen seni cennete sokacağım. Seni cennete sokmayı efendim, tekaffül ediyorum, temin ediyorum. Emin ol ki, kesinlikle bil ki, hemcenize de sokacağım der Allah. E ev, yürücü ahu salimen ma ecinin ev ganimetin, yahut da eceli gelmemişse, daha Allah onun yaşamasını murat ettikse ne olacak? Talimen buluk çocuğunun yanına, kendi ana yurduna cihattan dönecek, ecirle, sevaplar kazanmış olarak, geceleri sabahlara kadar namaz kılmış, gündüzleri akşamlara kadar oruç tutmuş gibi sevap kazanmış olarak. Bir de bunun üstüne maddi olarak ganimet var. Biliyorsunuz İslam ordusu düşmanla çarpışırsa düşman yenildiği zaman mağlup edildiği zaman efendim elde edilen ganimetler mücahitlere e, paylaştırılır. Ne kadar nasıl paylaştırılır? efendim Beşte Sördü mücahitlere paylaştırılır. Taksim edilir. Eşit olarak beşte biri efendim, Beytülmali Müslümin'e yaşamaların hazinesine ayırılır. Uygun bir şekilde o ordunun başındaki izgililerin e, taksim etmesine göre yüzde yirmisi yani humus diyoruz buna. Humus beşte bir demektir. Beşte bir yüzde yirmi beşi. Yüzde yirmi Yüzde yirmi. Beşte bir humusu sevlete beşte dört yani yüzde sekseni mücahitlere dağıtılır. İran ordusunu yendi müslümanlar, İran ordusunun ganimetleri, efendim Çihra'nın hazineleri, efendim sandıklar şeyler mücahitlerin arasında beşte dört taksim edildi. Böyle e, geri döndüğü zaman yani hem ecir kazanmış olarak dönecek hem de ganimet kazanmış olarak dönecek. Eski ümmetlerden farklı bizim ümmetimize Allahü Teala Hazretleri savaşırsa savaştan alınan galip ganimet ki, e, alabilirler diye buyurmuş, müsaade buyurmuş efendim ganimet de Müslümanların hakkıdır. Mücahitler ganimetlerini alırlar, efendim istediği yere sahip e, ederler. Demek ki aziz ve muhtelam kardeşlerim e, allah Teala Hazretleri mücahitleri çok seviyor. En sevaplı işlerden birisi cihattır. Tabi bundan sevaplı iş var mı? Yani cihat sevaplı ama e, şu anda cihat yok, savaş yok arada oluyor. Her zaman olmuyor. İstediği zaman olmuyor insanın. efendim. Başka şey var mı? Evet. Cihattan da daha sevaplı olan efendim, zikirdir. Zikrullah, Allah'ı zikretmek. Onun da çeşitlerini zaman zaman anlatıyoruz. Kıymetini bildiriyoruz. Zikrullah cihattan daha sevaplı. Zikrullah'tan da daha sevaplı olan ilim öğrenmek, ilim öğretmektir. Çünkü ilim öğrenmek, öğretmek de zikrullah'tan sayılır. Bir çeşit zikrullah'tır. Ama en sevaplısıdır, en üstündür. Demek ki insan ilim öğrenirse, ilim öğretirse en büyük sevaplı işi yapıyor. Efendim zikrullahla meşgul olursa çeşitleriyle, Kur'an okumak, namaz kılmak, Allah demek, efendim vesaire, efendim sevap kazanıyor, efendim cihat ederse çok büyük sevap kazanıyor. Ve Müslüman ihlasla bu güzel amelleri yapmaya gayret etmeli. Cihat yalnız savaş olmadığı için, savaş olmadık zamanlarda da İslam ve Müslümanlar için çalışmak daima aklınızda olsun. Ben İslam'a nasıl faydalı olabilirim? Ben Müslümanlara nasıl yararlı olabilirim? Ne yaparsam Müslüman kardeşlerime bir fayda sağlarım diye gece gündüz düşünmelisiniz. Yani Türkiye içinde olur, Türkiye dışında olur, Somali'de olur, Bosna'da olur, Çeçenistan'da olur, Orta Asya'da olur, Suzey Irak'ta olur. Efendim Türkiye'nin mahrumiyet bölgelerinde olur, Avrupa'da olur, Amerika'da olur, Afrika'da olur, dünyanın her yerinde Müslümanlar var. İşte benim de demin e, konuşmamın başında söylediğim gibi, ben burada hiç e, efendim, sıkıntı çekmiyorum elhamdülillah. Geçen hafta okuduğum kitaptan okumuştum. Peygamber sallallahu aleyhi sellem, Efendimizin kapısında 20 tane genç hizmetinde beklemiş, nebet tutarmış diye. Şimdi Türkiye'den bana telefonlar gelmeye başladı Allah razı olsun benim kıymetli kardeşlerim ihvanım hocam biz de gelelim orada nöbet tutalım filan diye telefonlar gelmeye başladı ben diyorum ki buradaki kardeşlerimiz yetiyor elhamdülillah onlar beni yalnız bırakmıyorlar yani onlar beni orada burada yardımcısız yalnız sanıyorlar halbuki biz burada bir takım hizmetleri temelli güzel yapalım diye bulunuyoruz arkadaşlarımız da var elhamdülillah Allah yardımcısız arkadaşsız bırakmıyor zaten müslümanlar her tarafta var yani İslam ülkesi gibi sokakta yürürken zaman bakıyorsunuz. Abi baba kebapçısı. Zaten kebapçılar, sebzeciler bizim kardeşlerimizin elinde ummiyete. Hangi şehre girerseniz mutlaka efendim döner kebapçılar efendim bizim kardeşlerimizdendir. Demek ki her yerde var. evet dünyanın her yerinde Müslüman olduğuna göre İslam için cihat, çalışmak, Müslümanlar için de çalışma yapmak imkanı vardır. En önemli yerlerden en önemli yerlerden birisi kendi ülkelerimizdir. Ama bir önemli yer de böyle Müslümanların çok yoğun olarak bulunduğu ülkelerdir. Almanya gibi, Efendim Fransa gibi, Efendim Amerika gibi yerlerde de İslam'ın e, Müslümanların faydası güzel çalışmalar yapmak lazım. Bu güzel e, bilgilerden sonra, yani Peygamber Efendimizin bize işaret buyurduğu bu çalışmalardan sonra ikinci Hadis Şerifi geçmek istiyorum. Kaberani'nin rivayet ettiğine göre Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Vesselam Efendimiz buyurmuş ki: <gülüyor> "Man zembin ejr'u en yajir Allahu Taala li sahibi alukubeta tibbiya ma ma yedhikiruhu lahul fil akhirat min katu rahim, min katu rahim. Vel hıyaneti, vel ve alxiyaneti, ve alkezibi. Ve inna aajir taati saladan le rahim." hatta inne ehlel beyti beyekununa fejraten tenmu emvaluhum ve yeksuru adeduhum iza tavasalu bu hadis-i şerifin ana e, konusu sıla rahim yani akrabalar ile bağlantıları tatlı efendim sevgili muhabbetli tutmak konusundadır efendim ama içinde başka bilgiler de vardır Şimdi bu hadis şerifi kelime kelime açıklamaya geçelim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Ma'in zambil ezder en yü'ajjal, en yü'ajjal Allahu Taala di sahibi ilukubete, fit dünya ma'amayet dahrhu lewisin ahkete, min kati atir rahim." Ana cümle: "Ma'in zambil ezder en yü'ajjal Allahu Taala min kati atir rahimdir." Arada ilave bilgiler var. Şöyle demek oluyor bu kelimeler. Hiçbir günah yoktur ki Allah'ın cezasını çar çabuk, hemen vermesin. E, Katıat-ı Rahim'den, yani sılayı Rahim'i kesmekten sahasını çabuk verdiği, e, vermeye mushak e, olduğu günahların başka günah yoktur. Bir bu, katıat Rahim, ve hıyaneti, hıyanet ikincisi, vel kezibi, yalancılık üçüncüsü. Şimdi bu cümleden anlıyoruz ki allah Teala Hazretleri kul günah işlediği zaman cezasını verir. Ama çabuk verir. Ama teyhirli verir. Yani biraz müddet tanır. Teyhirli vermesi bilmediğinden, unuttuğundan, ihmal ettiğinden değildir. Belki kul tevbe eder diye rahmetindendir. Kul günah işledi. İçki içti, zina etti, kumar oynadı, haram yedi. Ah, bak Allah bana cezayı hala vermedi diye şey yapmasın yani heveslenmesin cezası gelir de belki tevbe eder diye veyahut bir başka hikmetli sebepten dolayı allah Teala Hazretleri birden başına efendim yıldırımlar yağdırmamış olabiliyor ama bazı günahları da hızlı cezalandırır Allah bu hadiseyden anlıyoruz ki hızlı cezalandırılma en uygun e, günah yani en e, hızlı cezalandırılan günahlar bunlarmış yani katı atır, rahim Akrabalık, alakalarını kesmek, bu çok büyük günah bir. Ve hainlik iki. Ve yalancılık üç. Bu üçünün cezası çok çabuk gelirmiş. Yani nasıl? Dünya, dünyada gelirmiş. Akrabalarla bağlantıyı kesen, kıyane eden, hainlik yapan, yalan söyleyen bir insanın cezası dünyada gelirmiş. Ama, ama ya yedikhulehu lehu fi'l-akhirah ahirette de ne cevap ne ceza verilecek gene o silinmeden o da verilecek dünyada da ceza veriyor Allah ahirette de verilecek ahiretteki verdiğine ilaveten ondan bir şey eksilmeden o kalkmadan o ceza o bela dünyada da en hızlı şekilde bu günahları işleyenlerin cezalarını Allah verilmiş, hızlı verilmiş neymiş bunlar bir katı aziz rahim akrabalık bağlarını kesmek. İnsan akrabası vardır, teyzesi vardır, dayısı vardır, amcası vardır, kardeşi vardır, babası vardır, efendim oğlu vardır, torunu vardır. İnsanlar birbirleriyle böyle evlilik veyahut kan bağıyla bağlıdırlar. Bunlara eğer kan bağıyla bağlılarsa efendim karabet deniliyor. Evlilik yoluyla bir bağlantı kuruluyorsa sıhriyet deniliyor. Yani bir gelin alıyorsunuz daha başka bir şehirden hiç kan bağı yok ama o gelin aldığınız zaman o tarafa bir alaka kuruluyor. Buna sihriyet deniliyor. Düğünle olan, evlilikle olan bir bağlantı. Ama bir de karabet var. Mesela insan amcası. Efendim dayısı. Dayısı annesinin kardeşidir. Amcası babasının kardeşidir. Onun çocuğu filan bu bir kan bağıdır. Yani evlilik olmasa bile e doğumdan insanın mensup olduğu ailenin bir parçası olması dolayısıyla Mevcut olan bir bağlılıktır. İslam bu bağlılıklara riayet etmeyi efendim böyle bağlarla bağlı olduğumuz akrabalarımıza güzel ilişkilerle ilişkilerimizi sürdürmemizi emrediyor. Gideceğiz, ziyaret edeceğiz, halini hatırını soracağız, ihtiyacı varsa yardımcı olmaya çalışacağız, muhtaçsa para vereceğiz. Hatta zekatlarımızı mümkünse ilk önce yakınlarına insanın vermesi lazım, yakın akrabalarından fakirlerine vermesi lazım ki önce onları kurtarmış olsun çünkü en çok onları o bilir o yardım edebilir başkası kendi yakınına bu da kendi yakınına yardımı yapacak yani maddi yardım manevi yardım gönül yardımı destek olmak hizmet etmek tarzında yardım olacak bunu keserse bir insan tevresiyle konuşmuyor efendim bilmem bir taraf konuşmak istiyor da öteki taraf burnunu havaya kaldırıyor öh diyor kabul etmiyor reddediyor kabul etmeyen cezayı yer o alatayı kesmiş olur. Birisi tekrar tekrar gidiyor barışalım diyor Allah rızası için. Yani sevabını bildiği için veya günahından korktuğu için alatayı kesmemek istiyor. Ama öbür taraf kabul etmiyor. İtiyor. Elinin tersiyle itiyor. O zaman iten günaha girer. Demek ki e, şey fena. Bağları koparmak fena. Bunun cezasını Allah çok acele verir. Dünyada da verir ahirette de vereceğini kaldırmamak şartıyla. Hem dünyada verir hızlı bir şekilde hem de ahirette de verir. Bu bir. emekli akrabalarla akramalarla bağları iyi sürdürmeye gayret edeceğiz. İkincisi vel hıyane. Hainlik. Hıyanet nedir? Eminliğin emniyetli oluşun zıttıdır. Eğer bir insan bir kimseye güvenir de bir şeyi emanet olarak verirse o da onu iyi korursa bu insan emin kimsidir bir kimse bir kimseye güvenirse bir şey emanet ederse canını, malını, sözünü efendim namusunu, sırrını neyse bir şeyi emanet ederse o da o emaneti korumaz yayar dağıtır veyahut vermez efendim yok eder veya üstüne oturur veya iç eder ha, o zaman hain denir buna emanete hıyanet etti denilir bir de bazıları yanlışlıkla ihanet kelimesini kullanıyor ihanet yanlıştır, ihanet heyyin görmek, hafif almak demektir. Ve tahsebu nehu ve huwa indallahi azim. Yani şu günahı hafif görüyorsunuz ama Allah indinde bu büyük bir günahtır diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İhanet basit görmek, önemsememek demektir. Millet ihanet diyor. Mesela diyor ki koca karısına ihanet etti. Hıyanet etti demesi lazım. İhanet etmek hor görmek, hakir görmek, önemsememek demek. Halbuki maksat karısını aldatmış yani evlilik şeylerine efendim sadık olmamış, hıyanet etmiş demesi lazım. Bu dil bilgisi şeyinde hatırlatalım. Hıyaneti Allah sevmez. Emaneti sever. Yani emin emin Eminliği sever, güvenilirliği sever. Güvenilir olmamayı sevmez. Veya güvenildiği zaman güveni efendim boşa çıkartmayı sevmez. Adam güvenmiş, para vermiş, Al sana şu kadar para veriyorum, askerden dönünce alacağım. Askerden dönünce ver benim paramı diyor. Yok ben senden para almadım. Emanet gitti. Üstüne oturdu. Yani iker ediyor, reddediyor, hıyanet ediyor. E mesela askerlikte askerlik de hıyanet diyoruz. Mesela askeri sırları götürüyor, düşmana veriyor. ki vermemesi lazımdı. Hıyanet. Tamam, hıyanetin de cezası çok büyüktür. Yani emin olmaz da hain olursa bir insan... Güvenilirliği yitirirse, güvenilirliğe aykırı iş yaparsa onun da cezası hem dünyada çok hızlı bir şekilde Allah tarafından patlar. Başında cezası gelir. Ahirette de gene ne cezası çekecekse o da durur yani. Ahirette de çekecek. Hıyanet de sok kötüdür Bu halde Müslümanlar ne yapmalı? Akrabalarıyla bağlarına devam ettirmeli. Bağları koparmamalı. Efendim hainlik de yapmamalı, güvenilir, emin olmalı. Üçüncüsü ve kezip, yalan. Yalanı da Allah sevmez. Mümin yalancı değildir, sorudur doğrudur, sapasağlamdır, doğru sözlü, doğru özlüdür, dilinden söylediği söz doğrudur. Yalan şahitlik yapmaz, yalandan şaka bile yapmaz, Kandıracak, kandırarak şaka bile yapmaz. Şimdi bir insan şakası diyorlar, yalanı söylüyor karşında, söylüyor, söylüyor. Ondan sonra da gülüyor bir insan diyor. Olmaz. İslam'da yalanla şaka olmaz. Yalan söyleyerek şaka İslam'a uygun olmaz. Yalanın şakası bile doğru değildir. Efendim dost doğru olması lazım. Doğru söz söylemesi lazım. Yalan söylememesi lazım. Bu hadis-i şeriften üç kötü huyu öğreniyoruz. Akrabalarla bağları koparmak kötü. benim güven güvenilir insan olmamak kötü. Hain olmak kötü. Yalancı olmak kötü. O hadi Müslüman akrabalarla bağları sürdüren bir insandır, Efendim emin bir insandır, hain değildir, güvendir insandır, doğru sözlü bir insandır. Çıkıyor bu şeylerden. Ee, Peygamber Efendimiz yine bu konuda devam buyuruyor ve inne acele taati sevaben sıratır rahim ee, Allah'ın e, sevabını en hızlı verdiği, mükafatını en çabuk verdiği ibadet, sevaplı iş. Al madem öyle yaptın, çarçalık hemen mükafatını verdiği. En sevaplı olan da rahim i Akraba Akrabalar ile bağları sürdürmek, ziyaretleri yapmak, yardımları yapmak, hizmetleri yapmak, para pul vermek gerekiyorsa vermek, her yönden destekçi olmak, sıla Rahim yapmak. Bu da sevabı en hızlı efendim kazanılan, mükafatına en çabuk nail olunan güzel şeydir. Demek ki sıla Rahim yapan Müslümanlar olacağız. Akrabalarımızı gözeteceğiz. Maddeten ve manen ve ziyaretten. Ziyaret olarak da ziyaret edeceğiz. Yardım olarak da yardım edeceğiz. Mali yönden de destek olacağız. Hatta, misal veriyor Efendimiz, hatta inne ehlel beytile yekûnûne tecereten. Bazen yürülebilir dünyada diyor, bir evin ahavisi facir kimseler olurlar. Yani günahkar yani ibadetleri kusurlu Müslümanlıkları efendim sakat, kusurlu, facir kimseler olurlar. Ev hadisi. Fakat fethen mül envar olur. Ve sürü Fakat bakarsın malları artar, koyunları, kuzuları doğurur, çoğalır, efendinin mahsulleri bol olur, malları artar. Ve ilk sürü adetinin evladü iyelileri, mı kabileleri genişler, kuvvetlenir. Şimdi Araplarda efendim mal çokluğu ve Kabilenin kalabalıklığı önemliydi. İki, o, o iki yönü sürüyor efendimiz. Mal dediği tabi deve, koyun, kuzu vesairedir. Onlar doğum yoluyla çoğaldığı zaman sevinirlerdi. Bir de kabilesi büyükse oho bizim kabilemiz 5000 bin kişi, 10 bin kişi filan diye iftihar ederdi. O kabileden kimseye öteki kabileden kimse dokunamazdı. Bu kabile kalabalık diye. Yani işte böyle bir aile efendim fa facir olduğu halde malları artar, sayıları çoğalır Halbuki facir olmaması lazımdı bu işler. Neden? İza teva sağlığı. yani sılay-ı rahim yapınca birbirleriyle sımsıkı bağlarla bağlı olunca o zaman onlara da Allah şey veriyor. Mal bolluğu, efendim, adet çokluğu veriyor. Demek ki onlara bile fayda veriyor. Yani ibadet eden insanlar olamadıkları halde, kusurlu Müslüman oldukları halde sılay-ı rahimi yaptıkları için sılay-ı rahimin mükafatını onlar bile görebiliyorlar. Tabii Müslüman yaparsa Sıla-i Rahim'ini, yani akrabalarla bağlarını güzel sürdürmeyi, o daha büyük mükafat alacak demektir. Yani facire bile, günahkara bile Allah Sıla-i Rahim yapınca mükafatını verdiğine göre Müslümana haydaydı, daha çok verecek diye onun için söylemiş oluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. Evet, ikinci hadis-i bu. E, demek ki Sıla-i Rahim yapacağız. Hain olmayacağız, güvenilir olacağız, yalan söylemeyeceğiz. Bileceğiz ki sülayman yaptığı zaman insan ömrü uzar, malı çoğalır. Efendim e, şeyi, efendim her işi iyi duruma gelip, efendim e, mükafatın dahil olur. Üçüncü olsun diye üç olsun okuduğum hadis-i şerifler diye, efendim bir hadis-i şerifi daha e, size okumak istiyorum. Seyyidemerselallahüvelyellem efendimiz buyuruyor ki, Ebu Hureyre radıyallahu anhken, malmin ehadin, yüemleru ala aşiretin fesaiden illa cayemel kıyameti fil fasade ve alaill. Hiçbir kişi yoktur ki, on kişiye veya daha fazlaya, emir, komutan, başkan, müdür tayin edilmiş olsun da, efendim illa cayemel kıyameti ile ve amelan mahşer yerine elleri ayakları böyle zincirlere bağlanmış efendim bu kağıtlarla bu kağılanmış kelepçelerle kelepçelenmiş olarak gelmiş olması mutlaka kelepçeli zincirli gelir mahşer yerine 10 kişi ve daha fazlaya emir olan kimse böyle gelir mahşer yerine yani adam emir oldu müdür oldu Efendim, nahiye müdürü oldu, kaymakam oldu, vali oldu, komutan oldu, devris cumhur oldu veyahut vekil oldu, milletvekili oldu. Bir şey oldu, bir şey oldu, bir şey oldu. İlle böyle zincirli mincirli geliyor Ne Sonra ne olur? Sorguya çekilir. Yani bu vazifeyi güzel yaptımı, yapmadımı mı diye sorguya çekilir. Onu başka hadis şeriflerden biliyoruz. Sorguya çekilir. Eğer kendisine yüklenilmiş vazifeyi efendim resmi vazifeyi yani ümmetle ilgili, toplumla ilgili vazifeyi güzel yapmışsa telaşlar çözülür, sen suçsuzmuşsun, zincirler açılır, sen e, kurtuldun diye. Efendim bu kolar boynuna takılmış halkalar, efendim ayaklarına, bileklerine takılmış halkalar çözülür, mahşerinden kurtulur. Ama vazifeyi güzel yapmamışsa o zaman zincir üstüne zincir, kelepçe üstüne kelepçe, bu üstüne bu kağıt efendim, demirden şakır şakır böyle mahkumlar gibi her tarafı bağlanarak cehenneme efendim, atılır. Bu başka hadis-i şerifler de var. Buyuruyor ki e, Matül İbni Yaser el-Müzenî'den Buhari ve Müslim rivayet etmiş bu sahih hadis kitabı. Biliyorsunuz efendim e, hiçbir vali yoktur ki, hiçbir yani resmi görevi yüklenmiş görevli yoktur ki vali ille vilayete efendim e, reisi gelen kimse demek değildir veriyi emir demektir yani bir resmi işi görevi yüklenmiş kimse demektir Müslümanlardan bir grup veya iyenin üstüne efendim tayin edilmiş bir görevli yoktur ki Peyumutu ve hala e, onlara hainet ederek onları aldatmış olarak ölmüş olsun da efendim e, illa Haram Allah'a cennet, cenneti Allah ona haram etmesin. Yani bir göreve getirilmiş de müslümanlara hiyanet etmişse Allah o kimseye cenneti haram kılar. Cennete giremez o kimse. Yine aynı ravi'den başka bir rivayette şöyle: Ma'mun attin yeter ihillahu raiyatan. Selam yahutha binafatan illa lem yijid raihatal cennet. Yani Allah bir kimseyi, bir grup Müslüman'ın başına bir resmi görevle getirmiş de, o da onlara samimiyetle hizmete sarılmamışsa, o cennetin kokusunu bile koklayamaz. Demek ki e, resmi görevi alanların Allah'tan korkup tir kesitremesi ve Efendim vazifeyi güzel yapma, çalışması lazım. Öyle yapmadığı zaman Müslüman bile olsa Efendim ne kadar cezalara çarptırılıyor. Bile de Müslüman değilse Efendim. E, dışı Müslüman içi kafese münafıksa tabi o zaman hali e, doğrudan doğruya daha beter. Yani kesin olarak fena. Şimdi tabi herkes şöyle sinyevi bakımdan mevki makamı istiyor. Hatta talip oluyor. Aracılar efendim kartvizitler vizitler filan temin etmeye çalışıyor. Falancadan kart getiriyor. Filancadan yazı getiriyor. Kendisi bir yeri tayin ettirmeye çalışıyor. Halbuki İslam'da bu doğru değil. Bu işler veballi işler efendim bir insan ...böyle bir makama geldi mi... ...sorumluluk yüklenmiş oluyor... ...ondan sonra da onun hesabı var... ...bu hesabı düşünmesi lazım... ...efendim... ...tirtil tirtlemesi -tir lazım... ...Hazreti Ömer radıyallahu anh... ...ah, ah demiş... Dermiş, ...ağlarmış... ...ya Ömer seni annen doğurmasaydı... ...yani dünyaya gelmeseydin... keşke insan olmasaydın... ...şehirlarda biten ot olsaydın da... ...bu sorumlulukları yüklenmeseydin dermiş... ...devletin başında halife-i müslümin oldu... Efendim, diyarlar fethedildi, herkes karşısında bir divan duruyor ama o öyle dermiş yani sorumluluğu bildiği için, cennetlik olduğu için, e, mübarek insan olduğu için. allah Teala Hazretleri cümlemize böyle bu imanın şuurunu ihsan eylesin, sorumluluk duygusuna sahip eylesin. Ahirette hesaba çekeceğimizi unutturmasın, o hesabı yüz afiyle vermemize sebep olacak şekilde yaşamayı ve güzel işler yapmayı cümlemize nasip eylesin. Eğer herhangi bir şekilde, herhangi bir göreve istemese de çağrılmış, davet edilmiş olan o görevin başında bulunan e, kimselere de yardım eylesin. Hakkı hak olarak görmelerini nasip eylesin. Onu uygulamalarını nasip eylesin. Batılı batılı olarak görüp ondan sakınıp korunmalarını nasip eylesin. Allah'ın sevmediği işleri yaptırmasın. Şeytana uydurmasın. Efendim ahiretlerini berbat ettirmesin. Cehennemin kendilerine haram kıldırmasın. Güzel işler yapıp da Allah'ın rızasını kazanıp Müslümanların da duasını almayı nasip eylesin. allah Teala Hazretleri cümlemizi e, İslam'da dini bilgileri iyi bilen e, İslam'da bilgi sahibi uyanık Müslüman eylesin. İnsan uyanık Müslüman olmadı mı anasından babasından gelme nüfus kağıdı Müslümanlığı efendim fayda etmeyebilir. Çünkü yanlış işler yapar. Bu incelikleri bilmez bilmediği içinde e, sorumluluklar globaler yüklenir, ahireti de dünyasla olur Bak dünyada da efendim insan e, sıvayı rahim yapmadığı zaman bile ne kadar hızlı ceza geliyor, efendim cezalara uğrayabilir. Onun için ben Azizane kardeşiniz olarak sizlere tavsiye ediyorum lütfen hemen efendim mümkünse bu yazımı oku, konuşmamı efendim e, duyduğunuz andan itibaren. Rütbe ailenizdeki hadis kitaplarını okumaya kesmediği çekip girişin, çocuk çocuğunuzla hadisleri okuyun, hadisleri okumak ve anlamak kolay. İslamı hadisler yoluyla çok sağlam öğrenirsiniz, çok kısa zamanda hakikatli bir alim olursunuz. Şey evet, Ahmet Ziya Gümüşhanevi hocamız bu Ramuzül Ahadis kitabını tertip etmiş olan şehimiz büyük alim. Geçen asrın en büyük hadis alimlerinden birisiydi. O öyle diyorum. Kitabının mukaddemesinde efendim. bu kitabı tekrar tekrar okulda şey yaparsanız, devrederseniz bu kitabı öğrendiğiniz zaman kısa zamanda hakikatli bir alim olursunuz diyor. Bu ifadeyi kullanıyor. Çok hoşuma gidiyor. Hakikatli yani gerçekleri kavrayan bir alim olursunuz. Tabii insan gerçekleri kavrayamadığı zaman ne olur? Efendim, sonunda pişman olur. Ömrü biter arkaya baktığı zaman bir sürü pişmanlıklar görür. Efendim, ömrüne şöyle bir baktığı zaman e, ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Edeklerinde gümüş renkli bir yığın yaprak. E, bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak dediği gibi e, şairin. E, semaya ağlaya ağlaya bakmanın faydası yoktur. Ömür yaprakları önüne yığılmış. Sonbahar hüznü kalbine çökmüş. Vah ömrü boş geçirdim. yazık Tuh yazık oldu hay Allah, İslam'ı bilemedim, hay Allah, Allah'ın rızası uygun yaşayamadım, yazık oldu filan demek yerine İslam'ı öğrenip Müslümanca yaşamak, Allah'ın rızasını kazanıp efendim bir gül bahçesine girergesine radiyeten, mavdiyeten efendim Allah'ın cennetine girenlerden olmak daha iyi. Buna çalışın. Çalışmak lazım. Çalışmadan olmaz. Çocuk çocuğunuz da bu duruma gelsin diye İslami bakımdan bilgili yetiştirin. Hadisleri öğretin. Hadis kitablarında okuyun, oradan başlayın. Kitaplar çoksa da şaşırmayın. Eğer kitabınızda Riyazü Salih varsa, diye yani güzel bir sahih hadis kitabıdır. Riyazü Salih'ten başlayın, hadis kitabını bir devredin. Ondan sonra daha genişleri okursunuz. Böylece İslamı öğrenip, sonunda e, her hareketinizi Allah'ın arsa uygun yapmaya muafak olursunuz. İncelikleri bilirsiniz, yanılmazsınız, şaşırmazsınız. Öyle abuk sabuk hurafeler, hurafelere, batıllara, yıldız falına, bilmem efendim, e, e, yalan yanlış şeylere inanıp kanıp da efendim, e, suçlu olarak, e, yüzü kara olarak Allah'ın huzuruna varmazsınız. Allah Teala razı olsun. Cümlenizin, cümlemizin yardımcısı olsun. Cumalarınız mübarek olsun. Bizleri duadan eksik etmeyin. Allah işcinde cümlenizi aziz eylesin. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahü velekat.